açık beyin My brain is always ticking neurosanat Hazırlayan ve sunanlar Oğuz Tanrıdağ ve Hakan Gürbit. Efendim günaydın. Oğuz Tanrıdağ, Hakan Gürbit'in mesleki çalışmaları devam ettiği için sizlerle birlikte olmayı sürdürüyorum programımızın hemen başında sayın destekçimiz Leda Kargıcıya da teşekkürlerimizi e, iletmeyi bir borç biliyoruz efendim. Sağ olsunlar. Bir önceki programda bilinle ilgili bilgilerimizin artık gündelik hayatta sosyal olsun bireysel olsun birçok davranışımızın e, altyapısını oluşturacak bir baz sağladığını söylemiştik. Bu şu anlama gelmiyor. Beyindeki e, kategorik yapılanma e, bizim bütün mantıksal çıkarımlarımızı e, özetlemiyor. Beyindeki kategorik yapılanma bizim e, olaylar sırasında güven veya yani güvensizlik duyma duygumuzu otomatikman e, yönetmiyor. Bu beynin yapılarının işlevleri otomatik olarak yönettiği. Ve otomatik bir şekilde refleks bir şekilde ortaya koyduğu düşüncesi çok eski bir düşüncedir. İlk defa Hipokrat tarafından ifade edilmişti ve Hipokrat bizim davranışlarımızın, düşüncelerimizin, üzüntülerimizin, kaygılarımızın hepsinin beyin içindeki suyun hareketleriyle oluştuğunu söylüyordu 2500 yıl önce. Ancak yüzyıllar geçtikçe tabi ki bu felsefi tarihinde sorgulanmıştır. İnsanın davranış bütünlüğünü bir türlü beyin suyunun içine sokamayan filozoflar, ki bunların başlarında Descartes gelir, dualist felsefe içinde bunu gövdenin dışına almıştır. Daha sonraki katkılar içinde de kültürün ve zihinsel şemaların insan için önemli olduğunu söyleyen Kant ee, ve duygusal algının ve duygusal şekillenmenin, duygusal mantı, mantık yürütmenin insan davranışları için temel bir rol oynadığını söyleyen Spinoza son derece önemlidir. Dolayısıyla beynin otomatik anlamda bunları üretmiyorsa ki biz bunu bireysel farklılıklardan da çok iyi biliyoruz. O zaman e, hangi etkenler? davranışlarımızın çeşitlenmesini sağlıyor ve beyin bazında bunların inanılmaz derecede çeşitlenmesi, renklenmesi hangi etkenlerle birlikte şekilleniyor? Buna bakmamız lazım. Tabii ki bir soruyla başlamak bence e, yerinde olabilir. Herhangi birimize bir insana Kendini tanımlar mısın diye sorduğumuzda veya kendi kendimize ben neyim diye sorduğumuzda hiçbirimiz hemen otomatikman ben bir canlıyım, ben bir insanım şeklinde başlayıp cümleyi bitirmiyor. Bu tanımlamalar içinde gerek kendimizi gerek başkaları, kimliğimizi, çeşitli sosyal ve kültürel kimlik bilgileri üzerinden aktarmayı tercih ediyoruz. Bunlar bizim o kadar iç, içsel e, yap, yapılarımız ki bize o kadar ait olan şeyler ki biz bunları e, kendimize tanımlarken nasıl bir kişi olduğumuzu e, özetlerken otomatikman veriyoruz. Ve bunların içine yerine göre ırk, yerine göre din, yerine göre dil, sosyal kategoriler, hiyerarşiler, kültürel ögeler, eğitim biçimleri hepsi giriyor. Yani bir insanın e, ırkla kendini kimlik tanımlanması içine girmesi günümüz dünyasında oldukça azalmış bir şey. Ama yüz yıl önce bunun çok daha yaygın olduğunu söyleyebiliriz dünyanın değişimiyle bu sınırlanmıştır biraz. Ama buna karşılık buna karşılık eğitim modelleri üzerinden kimlik tartışmaları, ondan sonra tanımlamaları, kültürel modeller üzerinden kimlik tanımlamaları son derece yaygındır. İnsanların geçtikleri ok okuldan yola çıkarak kendilerini tanımlamaları, ait oldukları sosyal gruptan yola çıkarak kendilerini tanımlamaları çok alışılagelmiş midir. <gülüyor> Ve bu kadar doğan ve bu kadar içsel olarak kabul edilen bu kimlik tanımlamalarına bir ciddi ikaz, son derece ciddi bir ikaz, insanın aslında bu tür sosyo-kültürel kimlik bilgileriyle doğmadığı konusunda ve bunların daha sonra kazanıldığı konusunda ciddi ikaz bir romanda gelmiştir. Rudyard Kipling'in 1894'te basımı yapılan The Jungle Book kitabında Mowgli isimli bir Hintli doğaya bırakılmış, doğaya terk edilmiş bir çocuk tanımlanır. Mowgli, e, ebeveynleri tarafından doğaya terk edilmiştir ve bazı hayvanlar tarafından bulunmuştur. Ve büyütülmeye çalışılmaktadır. Yaşamaktadır. Ve Mowgli'ye rastlayanlar, belli bir süre sonra Mow, Mowgli'ye rastlayanlar Mowgli'yi onu büyüten hayvanların yavrularından ayırmakta son derece zorluk çekmişlerdir. Gerek vücut görünümü, dört ayak üstünde yürüme, çıkardığı sesler açısından. Ve Mowgli gibiler eğer Erken keşfedilirlerse bir takım insani özellikleri kazanma konusunda bir yetenek gösterebilirler. <gülüyor> Ama büyümedeki kritik çağ denen çağ geçtikten sonra ortaya konulursa, ortaya çıkartılırlarsa o zaman bir hayvan yavrusu gibi olmaya devam edeceklerdir. bizi bize gösterdiği insanın kimlik ve aidiyet duygusunun, aslında genlerinde yazılı olmadığıdır. Genler bize kimliğimizi söylemez. Gen, genler bize kim, kimlik bilgilerimizi vermez. Dolayısıyla genetik bazlı kimlik tanımlamaları bir kere insanlığın genel tablosu içinde hiç olmaması gereken ve kesinlikle ırkçı bazda açıklamalar olmaya mahkumdur. Buna karşılık ee, kritik dönemde yani çocukluğun kritik döneminde bir kişi hangi toplumun içindeyse hangi kültürel ortam içindeyse ebeveynleri hangi ırka ve kültürel grubuna aitse kimlik bilgileri o şekilde şekillenir ve belli bir süre sonra da kendini bu kimlik bilgileri üzerinden Tanımlar. Bu kimlik bilgileri aynı zamanda insanlığın birbiri üzerinde kurduğu baskıların da <gülüyor> bir aracı haline gelmiştir. Sadece renk üzerinden değil, eğitim modelleri, kültürler, dünyanın hangi yiyasında bulunduğumuza göre değişen çok farklı baskı unsurları haline gelmiştir. <gülüyor> Sosyal ve kültürel kimlik bilgilerimiz, acaba beyinle, Nasıl ilişkiledir? Beyinde sosyal kimliğimizle ilgili bir bölüm var mı? Böyle bir soru sorulduğunda var diye cevaplandırmamız gerekir. Ve bunu da 1845 ve 50'lerden beri biliyoruz. Bir olay dolayısıyla biliyoruz, bir vaka dolayısıyla biliyoruz. Ve bu, bu, bu programda daha önceden söze edilen Phineas Gage isimli bir Amerikan, Amerikalı demir yolu dolayısıyla biliyoruz. Genç Phineas demir yolu yapımında çalıştırırken dinamit e, tozlarını demir çubukla sıkıştırırken bir patlama olur ve bu patlama sonucunda demir çubuk elindeki demir çubuk finasın çenesinin altından girerek üfür taraftaki alım bölgesinden çıkar. Finas yaşar, herhangi bir felç gelişmez ve kısa süreli bir selçemlikten sonra ayağa kalkabilir ve hatta finasla ilgili finasla ilgili o dönemin e, uzman doktorları kaza sonucunda sağlam olduğu konusunda da rapor da verirler. Boston ve yöresinin gelişmiş e, hastanelerinin beyin cerrahlarından söz ediyoruz. Ancak Finals daha önce sosyal yönü kuvvetli etik ve ahlaki yönü belirgin ve öyle tanınan ailesine düşkün bir bireyken bu demir çubuğun beyninin belli bir yere bir yerine saplanmasıyla kazadan sonra tamamen farklı bir kişi haline gelir ve antisosyal, hiçbir sosyal ve etik kurallara dikkat etmeyen bir kişi haline gelir. Ve ne yazık ki finiz tıp dünyasının kendisine bakışı sağlam olduğu için ve davranış analizlerini tıp üzerinden e, yapan olmadığı için bir kasaba doktoru tarafından Phineas'ın bütün belirtileri kaydedilir ve bugün elimizdeki bilgiler Harlow isimli o kasaba doktorunun e, bize kazandırdığı bilgilerdir. Ve Phineas yaşamını sürdürebilmek için sirklerde çalışmaya e, mecbur bırakılır ve son derece kötü sayılabilecek bir yaşam e, öyküsünden sonra genç yaşta başka bir nedenden dolayı ölür. Biz flinstan dolayı biliyoruz ki beyinde bizim sosyal ilişkilerimizi ve sosyal varlığımızı idare eden ve denetleyen bir merkez vardır veya bir bölge vardır. Şimdi bu bölgenin frontal lob denilen ön beyin lobunun önlerine doğru bir bölgede olduğunu ve bu bölge hasarlandığında e, sosyal davranış biçimlerimizin etkilendiğini ve hatta kaybolduğunu bilebiliyoruz. Finansın öyküsü, otomatik ve refleks mekanizmalarla çalışan bir organ olduğuna inanılan beynin aslında sosyal ilişkilerde karar mekanizmalarıyla ve sosyal davranış biçimleri geliştirmesiyle ee, son derece önemli rol oynayan bir organ olduğunu bize göstermiştir. Dolayısıyla sosyal davranışların beyinle ilişkilendirilmesinde bir başlangıç noktasıdır. Phineas vakası ve sonraki dönemlerin beyin eğitimlerinde de hiç unutulmaması gereken bir ögedir. 1990'ların ikinci yarısına doğru Gelirken e, nörobilimde yapılan bir keşif, sosyal davranışlarımızı nasıl oluşturduğumuz konusunda bir e, dev adım atılmasına yol açmıştır. Finaz, beynine saplanan demir çubukla antisosyal e, ve toplum dışı bir yaratık haline dönüşmüştü ama kafasına demir çubuk saplanmayan, ve aynı davranışı gösteren insanların beyninde neler olmaktadır? Ve ayrıca normal kabul edilen insanlar doğumlarından itibaren nasıl bir sosyal kimlik taşımaktadırlar? Bunu çözebilecek önemde bir ee, buluş yapılmıştır. Bu buluşta aynı nöronlar ismi verilen, mirror neurons ismi verilen ve o ana kadar, o, o tarihe kadar ee, varlıkları bilinmeyen bir çeşit beyin hücresi tipidir. Sosyal ilişkilerde rol alan. Bu beyin hücresi tipi ee, daha önceden inanıldığı şekilde hareket eden, iletişim içinde aktif olan insanların beynindeki hücrelerin çalıştığı zaten kabul ediliyordu. Ama burada aynen onların etkileyici ee, pozisyonu daha çok bu sosyal davranışları izleyen insanların beyinlerinde de sanki o olayı yapıyormuş gibi, o aktivitenin içinde bulunuyormuş gibi aktif hale gelmeleridir. Dolayısıyla 1970'lerden itibaren psikolojide ifade edilen zihin okuma veya zihin modeli, zihin teorisi isimli teori, yani biz başkalarının zihnini okumaya çalışırız, başkalarının zihnini okuyarak davranırız şeklindeki sin teorisi nörobilimsel temelli aynı nöronlarla bulmuştur. Efendim e, peki kısa bir araya ne dersiniz? Ben yine geçen haftaki CD'mden devam etmek istiyorum. Osmanlı mozeyi Ermeni Bestekarlar Sinim'den, Leon Hancıyan Bey'in Karcihal şarkısı Şehnaz Uğur tarafından seslendiriliyor. Bilmem ki sapa neşe bu ömrün neresinde? <gülüyor> Evet efendim. Aynı kalmıştık ve bu 1990'ların ortasında e, ikinci yarısında varlığı gösterilen özel e, beyin hücresi tipinin sosyal davranışlarımızın ortaya konmasında bir temel teşkil ettiğini söylüyorduk. Aynı dediğimiz özel hücre tipleri insana ne sağlıyor? Bu karşılık insanın sosyal ilişkilerinde karşısındakinin davranışlarına bir oryantasyon, bir hazırlık ve duruma göre de bir savunma sağladığını söyleyebiliriz. Hareket etmeyen, konuşmayan ve sadece olayı sosyal bir olayı pasif olarak izleyen bir kişinin beyninde eski inanışa göre Hiçbir hareket olmazdı ve hücresel bir faaliyet beklemezdik. Çünkü o konuşmuyordu, hareket etmiyordu ve görüşünde belirtmiyordu, tavır da koymuyordu. ondan onlar kavramıyla? Biz artık biliyoruz ki o sessiz gibi duran, pasif gibi duran, konuşmayan, izleyen insan aslında e, karşısındakine karşı göstereceği davranışın, stratejisini ayarlamakla meşgul yani bir savunma davranışı içine girmeye mecbur Bu bir sportif oyunda olabilir Ondan sonra bir, bir münazara da olabilir bir konferans sırasında bir panelde olabilir bir savaşta olabilir aklınıza gelebilecek her türlü sosyal ilişkide insanların karşılıklı olarak birbiri ardından, karşılıklı olarak ilişkiye girebilmesi ve hemen ve bazen de saniyenin daha daha da kısa süreler içinde bunları gösterebilmesi, bu aynalı nöronların bizi yönlendirmesi ve o sosyal olayın eksik kalan yönünü tamamlamamız açısından önem taşımaktadır. Demek ki maymun beyinlerinde de gösterilen bu aynalı nöron ...insan beyni ve sosyal yaşamı için... ...son derece önemlidir. Peki, neler onlar? Hastalandığı zaman... ...veya etkilendiği zaman... ...ne oluyor? İşte yine davranış bilimlerinden... ...modeli çıkan o... ...bir hastalık... ...nörobilimdeki bu gelişme dolayısıyla... ...tamamlanıp... ...altyapısı kurulmuştur. Çocuklarda özellikle ortaya çıkan... ...otistik hastalıklar... Ve bunların arasında Asperger sendromu gibi e, hastalıkların e, sözünün edildiğini duymuşsunuzdur. Bunlar 10 sene önceye kadar daha çok çocuk psikiyatrisi alanında sayılırken ve o alanda değerlendirirken hala da değerlendiriliyor olabilir. Aynen onlar ve onların mekanizmalarının keşfiyle artık ...bir ortak mal haline gelmiştir. Yani bir, bir çekit... ...beyin etkilenmesi ve beyin... ...mekanizması zayıflığı olduğu... ...ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla biz şimdi... ...ayne nöronları... ...bildiğimiz için ve onların işlevlerini... ...bildiğimiz için diyoruz ki... ...otistik hastalıklar... ...bir sosyal... ...iletişim kurma hastalığı olarak... ...ayne nöron sisteminin... Etkilen, ...etkilendiği... ...bir tür... Beyin hastalığıdır. Ama tabii bu sadece otistik hastalıklarla sınırlı bir spektrum değil. Bugün sosyal ilişki kurmakta zorlanan insanların beyinlerinde depresyondan tutun, sizofreniye kadar anne nöron sistemlerinde çeşitli düzeylerde etkilenme olduğu da deneyler tarafından e, gösterilmektedir. Dolayısıyla... E, yüzyıllar boyunca belki de binlerce yıl boyunca insanların e, fenomeni olarak, davranış fenomeni olarak merak edip felsefede tartıştığı olgular ve felsefi anlam yüklemeye çalıştığı olgular 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ve 20. yüzyılın ilk yarısı boyunca davranış bilimleri tarafından anlamlandırılmış ve bunlar kişilik yapılarına ve kişilik bozukluklarına verilerek açıklanmaya çalışılmış. Ancak nörobilimin gelişmesiyle ve beyin bilgilerinin artmasıyla bütün bunların bir de nörobilimsel yorumunun olabileceği ve sonuç olarak da bu konularda her şeyin beyinde bittiği konusundaki bilgi artık zincirin halkası olarak eklenmiştir. Efendim hiç bitmeyecek yiv duran konuşmalarımıza yine kısa bir ara vermeniz zamanı geldi hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum A açıkmayın Nöro felsefe nöroekonomi nöropolitika nörosanat Hazırlayan ve sunanlar Oğuz Tanrı da ve Hakan Gürbüz.